Kurumsallaşmak ve uzmanlaşmak işlerin kalitesini arttırıyor. Diğer taraftan fedakarlığa zarar veriyor. Dengeyi nasıl koruyabiliriz? İnsanla ilgili olan her şey eksiktir, sorunludur. Çünkü insanın kendisi eksik ve sorunlu bir varlıktır. Ayıp ve kusurdan uzak olmak Allah'a mahsustur. Haliyle insanla ilgili işlerde ne yaparsak yapalım, hangi metodu seçersek seçelim eksik olacaktır. Bunu menheci bir ilke olarak kabul edebiliriz. Bu ilkeyi kabul ettiğimiz takdirde birçok konuyu anlamamız kolaylaşır. Hangi işi yaparsak yapalım bazı olumsuzlukların yaşanacağını bilir, o sorunları askeriye indirmenin yollarını ararız. Böylece işin olumsuzlukları bizi işten alıkoymadığı gibi, sürekli iş, metot değiştirerek uzmanlaşmamıza, bir işi ihsan üzere yapmamıza engelde olmaz. Hiç şüphesiz yaptığımız işlerde kurumsallaşma ve uzmanlaşma işlerin kalitesini artırıyor. Bunun yanında bazı olumsuzluklarda yaşıyoruz. Ancak şu bir gerçek ki, ortaklaşa, imece usulü yapılan işlerin de kendine özgü olumsuzlukları var. Bize düşen iki usulü karşılaştırmak, olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmektir. İslami çalışmalarda faydası, olumlu yönleri, zararından, Olumsuzluklarından fazla olanı tercih etmek, olumsuzlukları ıslah için ilave bir çaba içinde olmaktır. İki metodu karşılaştırdığımızda uzmanlaşma ve kurumsallaşmanın çalışmalar için daha faydalı olduğunu gördük. Hem de kıyas kabul etmeyecek oranda. Haliyle işlerimizde uzmanlaşma ve kurumsallaşmanın gereğine inandık. Yaşanacak muhtemel olumsuzlukları şu adımları atarak askeriye indirebileceğimizi düşünüyoruz. Bir alanda uzmanlaşacak kardeşlerimizi, yetenek ve işini sevmek özellikleri yanında, yardımı, fedakarlığı, paylaşmayı seven insanlardan seçmek. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etme zorunluluğu olan bizler, uzmanlaşan kardeşlerimize, diğer alanlarda çalışan kardeşlerimize yardımcı olmanın lüzum ve faziletini anlatmak, nasiyet etmek. Sorumlu kardeşlerimizin, uzmanlaşan kardeşlerimize başka alanlarda görev vererek, İslam'a hizmetin bir alanla sınırlı olmadığını, her an farklı alanlarda çalışabileceğini hissettirmek. Uzmanlaşmayı kapitalist şirketlerin çalışma usulüyle karıştıran, uzmanlaşmanın kendisi için bir afete dönüştüğü kişileri yaptığı işten el çektirmek. Zira bu anlayış, İslami hizmetin esası olan ihlas, gönüllülük, adanmışlık ve fedakarlık özellikleriyle tezat oluşturmaktadır ve çalışmaya vereceği muhtemel zararlar yanında, Kardeşimize de zarar verecektir. Selam ve dua ile.